Açık, Açık Gazete Evet Açık Radyo, Açık Gazetesi onun burası ve biraz önce de tanıtımını yapmaya çalıştığımız gibi Hasan Yazıcı eski bir dost, bilim insanı, doktor ve bence son derece önemli bir kitabın da yazarı yeni yayınlanan birçok önemli kitabı var da bu son önemli kitabı da Bir Aşırma intihal parantez içinde doğramacı yazıcı davası ışığında yargımız aydınlarımız başlığıyla Türkiye'nin son belki de 40 yılının filan en önemli etik ahlaki sorunlarını da içeren bir davayı daha doğrusu olaylar ve davaları da içeren bir kitabı yayınlandı. Şimdi onu konuşmaya çağırdık davet ettik kendisini lütfetti geldi merhaba sen hoş geldin sağ ol efendim hoş geldiniz çok teşekkürler daha önce de bir kere konuştuğumuzu hatırlıyorum açık evet, radyoda evet. Bu Avrupa insan hakları mahkemesi meselesiyle ilgili evet, olarak da evet. galiba evet e, şimdi yargı yani ben ben kitabı çok kendi payıma çok beğendim sadece kişisel dostluğumuz açısından diye objektif olarak da e, kendimin de bir şekilde içinde olduğu bir durum bu. Yani bunu da itiraf edeyim. Oğlum 1969 yılında doğduğu zaman Benjamin Spock'un ünlü kitabını alıp İngilizce'den okumuştum. Ama bir de Türkçe'de kitaba ihtiyacım var diye düşündüm. Çocuk büyüteceğiz falan. Onun üzerine de baktım o zamanki kitap evlerine ve çok satılan bir başka kitap vardı Doğramacı'nın Bebek ve Çocuk Bakımı diye İhsan Doğramacı'ya hiç adını bilmiyordum yani. Aldım ve onu da okudum hevesle. Sonra ikisi kitabın ikisinin de aynı motamo hem de kelimesi kelimesine aynı epey bölümü bulunduğunu evet. duyunca çok çok şaşırmıştım. Ve bunu o zaman dostum olan Rahmetli Uğur söylemiştim. Sonradan olaylar gelişti başka <gülüyor> şekilde. Her Bunun şey bununla başlamış. <gülüyor> evet. Aslında bunu söylemeye fırsatım olmamıştı ama. Sağ ol. Evet. Şimdi nedir bu hadise? Birazcık özetler misin? Ben... Valla esasında <gülüyor> tuhaf. Ben ilk doğramacı adını, çok tuhaf bir şey 1974'te ben Amerika'dan döndüğümde işte dahi iç hastalıkları ve Romatoloji İhsası yaptım. Tekrar mezun oldu, İslam Üniversitesi'ne dönecektim. Fakat tezimi şey yapmıyorlardı. Burada e, bir dışarıda yayınlamış bir yazımı e, oldukça iyi bir dergide, bilimsel dergide tercüme ettirmiştim babama. E, ben tercüme ettim. O bastırdı babam. Evet. İspirito bilmiyorum ne yapılacağını filan. <gülüyor> <gülüyor> e, bu, verdim şeye fakat bir rivayet Cerrahpaşatı Fakültesi'nde bizim eski hocalara. E, e, beğenilmedi. Yani küçük görüyorsun filan bizi diye bir laflar çıkmaya dedik dedikodu halinde. <gülüyor> derken hocalarından bir tanesi dedi ki Hasan dedi sen dedi bu Amerika'daki ihtisasını e, burada değil de git Hacettepe'de dedi, şey yap. E peki dedim ben. E, gittim e, oraya şey, şey bu Öyle bir hakkımız vardı. Evrak o tarafa doğru çevirdim. İşte orada baktılar filan hoş geldin, hoş geldin filan derken İlk tezimi görünce şeyi reaksiyonu, ya insan buna birkaç resim ko koyar dediler. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ciltler <Ciddiat> falan. Hakikaten <gülüyor> <ba> öyle. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sonra tekrar aynı gün içinde tekrar evrağı şeye çevirmiş. O sırada e, Sayın Doğramacı'nın adını duyduğumda derken e, yani şey diye, ilerice e, Türk tıbbına hizmet ediyor. Belki de etti. Neyse. Derken vurguncunun e, yazısını okudum. Yavaş yavaş burada gördüklerime kızıyordum. Öyle görünce çok daha kızdım. Mumcu 1981'de yazıyor. Evet evet. 81. Çünkü YÖK'le birlikte evet, doğranıcı evet, evet, tekrar. Evet evet. evet. Zaten YÖK'e çok kızıyordum. Bir de evet. bu olunca ya bu olacak şey değil dedim. İşte sonra kitapta dile getirmeye çalıştığım gibi bu aşırmaların üniversitemde çok yaygın olduğunu öğrendim. Fakat iş derken biraz daha akademik şeyde palazlandım diyelim. Eee Biraz daha etrafa karışmaya başladım. Derken Üniversite Arası Kurul bir kural çıkardı ki, her, tabii Üniversite Arası Kurul da gökün şeyinde, e, dümeninde gidiyor. E, her doçent başvurusu bir şeyden aşırma şeyinden geçecek, etik diyorlar ama orada o aşırma için tabii etik. Bu sefer ona çok kızdım ben yani dedim ya en başındaki böyle aşırmışsa ona bir şey denmezse bu işi düzeltmek mümkün değil evet. Burada bir hatırlatma yapalım bu ya bu ya. YÖK dediğimiz kurum 12 Eylül'ün bir kurumu tabii, tabii. o zaman ortaya tabii, çıktı tabii. ve başkanı da İhsan Doğramacıydı tabii, tabii. çok çok etkiliydi tabi tabi tabi tabi tabi otoriter evet, bir yapıydı tabi burada ufak parantez açayım mı biraz lütfen, şey var hani, bu Aydın Yargı meselesinde evet. e, çok esas unutulan bir nesne var tabi Hatta doğramacı bir yerde demiş ki YÖK'ü ben yaptım yani ben biyosay yazılı. Ben tam gerçek öyle değil. Hı hı. Esasında ben 1978 oshant oldu. YÖK'e çok benzer bir taşlağın İstanbul. Üniversitesi Celal Paşeti Fakültesi fakülte kurulunda tartışıldığını ben çok iyi biliyorum. Halk Partisi'nin bir şeydi. CHP'nin, hatta doğru anımsıyorsam Necdet Uğur'un bir projesiydi bu. Aynen öyle evet, mi? Evet. Bu kitapta yok. O kitapta yok. O kitap ya evet, çok her şeyi koyamaz. <gülüyor> evet, ama çok ilginç evet, bir bilgi evet, bilgi. evet, evet, evet. Ekskluzif bir bilgi evet, evet, paylaştığı işte için İşte o kitabın arkasında ediyoruz. şey yapan daha parlak arkadaşımıza sorabilirsiniz. O iş evet. çok iyi bilir. Tabii orada değişiklikler yapıyor biraz doğramacı şey, 12 Eylül'e uyan. Ama o otoriter gelişme, hani o rotasyonlar vesaire filan e, oradan geliyor esas. Belki yüzde, tam bilemiyorum. Belki yüzde sekseni filan o, o projedir esasında. Böyle bir şey var. Yani etrafı et, et, et, zaptırapta alıp akademiyi düzeltmek ki en son zaptırapta alınacak yani bir üniversite. E, o yani, Demokrasi e, istiyorsak e, değil e, mi? E, demokrasiden öteye. Evet, yani, üniversite evet. istiyorsak. Yani evet. üniversitenin hani şey lafı gibi Üniversite esasında at yetiştiren bir yer. Yetiştirmesi gereken bir yer. Evet. Yani lafı değil mi? <gülüyor> Huzursuzluk verecek birazcık. Huzursuzluk verecek ki evet. toplumda huzur olsun sonunda. İşte onu istemiyoruz biz. Yani esasında o kitapla başlayan ve belki de o tema hep devam etti. Ya tamam bunlar kötü ama bu kötülükleri getiren... Bundan evvel de başka kötü <gülüyor> Yani öyle bir gitmemiz lazım gibi e, düşünüyor. Esası bu esasında. Yani şeyi bu. Evet. Yani. Ben de bir ufak parantez açayım... ...demin tağparla ortak dostumuz oldu e, kulaklarının içine atalım e, kitabın arka kapak... yazısında bu Hasan Yazıcı'nın bir aşırma intihal adlı kitabının e, bu Profesör Hasan Yazıcı bu kitapta iki şey yapıyor demiş. Bir kamuya mal olmuş ünlü bir davanın intiharcı bir hekimin rol değiştirip davacı olduğu dürüst ve sorumlu bir hekimin iftiracı ve davalı yerine konduğu bir davanın ikinci taraf olarak çok ilginç ve vahim hikayesini anlatıyor belgeli ve kanıtlı bir hukuk ve meslek ahlakı dersi veriyor demiş bu bir İkincisi doğru normların henüz yerleşmediği bir ülkede yargı akademiya ve medya elitlerinin ...statükocu ve loncacı alışkanlıklarını... ...tutucu dirençlerini... ...kendi kişisel mücadelesini... ...ve şahısları çok aşan bir planda... ...sergiliyor diyor... ...profesör Taha Parla'da... Ee, ...ben de tamamen aynı kanıdayım... ...ve bu ha. günümüze müthiş... ...uygun düşen... Yani ...bu <gülüyor> kitap yazıldığı, geçtiği... ...olayların geçtiği tarihten daha da... ...büyük bir anlam kazanmış durumda bence... Yani ...bütün etik... Ama müthiş, ...maalesef diyelim... Müthiş, ...evet <gülüyor> maalesef... <gülüyor> Yani bizim hep konuştuğumuz şey ben kitabı kaç defa yani geri dönerek okurken o aycanla ne kadar günümüzü yansıtan bir şey diye ta o tarihlerdeki şey yani. Ama günümüzde bunu aşan şeyler de var. İsterseniz birazcık girebiliriz bu meselelere ama örneğin artık intihal bile değil. Yani Para karşılığı doktora tezi, yüksek lisans tezi yazdırmanın mümkün olduğu dönemlerde yaşıyoruz. Yazmıyor bile. Hani intihal yapmak için gene yazmak <gülüyor> gerekiyor yani bir, bireysel bir çaba varken o bile, evet, onun evet, bile olamayabildiği... Evet, evet, bildiği koşullar var. Evet. Tam bir çöküş var. Ne olur, biz sen anlat. <gülüyor> evet. evet. Ee, şimdi e, bunu şey yaparken e, ya birçok olay var. Yani. Bir defa o kitabın iyi bir kısmı Türkiye Bilimler Akademisi şeyi var, kitapta. TÜBA. O, evet. TÜBA, TÜBA eski, eski veya yeni de TÜBA. Devam ediyor şimdi. Şimdi orada e, bir etik kurul kurulmuş. Ya ben umutlarla seçildiğim zaman Türkiye Bilimler Akademisi'ne sevindim de bayağı. Yani. Etrafı biraz düzeltmeye çalışan bir adam olarak. Ya bir şeyler yapabilirim belki diye düşünüyordum. Fakat kısa bir zamanda gördüm ki hı, olmuyor. Yani e, Mesela bir şey hazırladıktı. orada kitapta var o e, etik şeyler üzerine e, gideceğiz. Evet, ha. çok önemli. Ha, onu, onu görevi diyor. Ha, görevi değildir diyen arkadaşlar da vardı. Onlara katılmıyorum ben. Ama tabii biz bir ceza verici falan kurum değildik. Sadece insanlara şey diyecekti. Ya yapma, bu ayıptır diyecekti. Falan, biz e, bir şey etik kurumuz vardı e, da karar verdik. Türkiye Milli Akademisi Yönetim Kurulu bunu bir çekimsel oyda kabul etti. Bir gün sonra da, geldi. Bu iş değişti. Sonra, geri aldı. Evet, geri aldı. <gülüyor> Ve gayet açık. açık olarak, gayet açık olarak dedi ki, bunu yaparsak Türkiye Milli Hakem evet, başına bela girdik. Anlatmak lazım daha büyük bela girdik. E galiba öyle oldu sonunda da yani onu söylemeye çalıştım ha TÜBA devam ediyor şimdi ama bir grup insanlar aralarında ben de varım e, bir yeni bir oluşum yaptı yani orada devam etmeye çalışıyor korkuma oluşum içine de benzer olaylar e, girebilir belki giriyor biraz yani, yani böyle bir biz orada özetlemeye çalıştığım gibi sonunda e, gerçekten aramız çok bozuk ama hakikaten çok bozuk gerçeği istemiyoruz Gerçeği, ha yargıyı istememizin bir nedeni de o. Yani yargını şöyle bir düşünelim kafamızda. E, yargı doğru bir laf değil belki, o da hukuk demek lazım. Da e, hukuk istemiyoruz. Niye? Hepimizin bir takım, ben günde herhalde en azından on tane yanlış yapıyorum Ufak büyük. E, onları bize hatırlatacak. Tamam mı? Ben bencil olmaya çalıştığım zaman Hasan sen bugün çok bencil oldun diyecek. Daha büyük şeyler yaptığım zaman kötülükler diyelim. Ala, ala ise bana hös diyecek. Bir kurum lazım. Biz bunu istemiyoruz bu kurumu. Evet. Ama hemen hiç istememişiz. Çok açık olarak söylüyorum. Maalesef. Ha, bu sakın şey iyi yargıçlar yok mu? Tabii var Türkiye'de çok iyi yargıçlar. Ondan birkaç tanesinden orada bahsettim. Çok hmm. sevinerek tanıdığım, gördüğüm insanlar var. Ama kural olarak istemiyoruz bunu. O çok çok çok önemli bir olay. Yani uygarlığın kendine isterseniz bir emniyet supabı olarak, insanlar olarak kendimize emniyet supabı olarak yarattığımız bir kurumu biz dışlamışız. O, o beni çok rahatsız ediyor. Hele yaşım derdikçe daha rahatsız ediyor. Daha da öte şimdi dünyada, şimdi Amerika'daki şeyleri takip ediyorum yakında ne oluyor diye bitiyor diye. De orada da galiba istenmiyor yani. Çok evet. e, kötü Dün şey. Dünyanın da en önemli e, e, sorunu haline Gelmeye başladı. Durumda, evet. İstemiyoruz. Yani e, Hukuku, yargıyı falan e, Özgürlük, eşitlik, e, adalet gibi istemiyorum. Yani. Iste, iste, i̇stemiyoruz biz. Yani, yani eşitliği de sağlayacak. Yani, o yargı ayrı bir kurul. Yani, bence yargıyı hemen demokrasiyle de bağdaştırmak çok doğru bir şey değil. Evet, Hı -hı. Bambaşka bir olay. Bambaşka bir olay. E, onu pek istememişiz. Öyle olunca da, yani açık konuşalım Türkiye'de. Evladım sen büyüyünce ne olacaksın? Veya ne olmak istiyorsun? Veya, e, yargıç olmak istiyorum diyen çocuk azdır esasında ya. O, olmaz, aileler de istemezler çocuklarının yargıç olması da. E, i̇şte Ömer'le biz şeyler, e, şans iyi bir okuldan mezun olduk geldik. Aynı ceseydeniz falan. E orada yani bizim adamımızdan veya diğer Türkiye'nin iyi derslerine bakalım, bu alardan çıkan yargıç sayısına bakalım, pek kadar da azdık. İstemiyoruz bunu. Toplum olarak çok sever. Yani doktoru istiyoruz, mühendisi istiyoruz, ama yargıç biraz bizden şeyde uzaktı. Şimdi burada bunu da evet, bir miktar kitaptan e, dile getirmeye konu. çalıştım e, ve orada çok sevdiğim bir yer var. <gülüyor> Şimdi dedim e, hocam. ...çok şanslı olarak bir onda ondan... Romatik, ...romatoloji, romatizm ...hocam İngiliz, Amerika'ya yaklaşmış. Onun çok güzel bir lafı vardı. Böyle İngilizlerin eski... E, ...şeyleri vardı. Kafiyeli değişleri vardı. Onlardan bir tanesi de... E, ...benim orada yazmıyor... ...hem bir hocamı da biraz anarak... Öyle, one is rather worse than the other derler. Şafiyeli bir söylemiş. O, yani bir daha kötü, daha beter gibi. Çünkü ben buraya koydum onu. Benim çok şey ettiğim, tanımaktan mutluluk duyduğum kitap editörüm iletişimde çok çok şirin bir şekilde dedi ki... ...hocam bunu koymuşsun zaman bizde dedi Bunun daha da güzel bir deyim var. Evet. O <gülüyor> da teşekkür koydu. Tabii al birini al, ee, bu şekilde. Esasında bu çok güzel bir deyim. Evet, yani, evet. Onu çok sevinerek onu oraya koydum. Ama bunların bunların üzerinde gitmemiz lazım. Çok evet. açık olarak söylüyorum. Onun da üzerine gitmemiz lazım. Evet bence yani belki de e, sonda söylenecek şeyi şimdiden de söyleyeyim bir fikri He. kanaat olarak yani son derece ilginç bir e, epik bir macera bu senin He. anlattığın. Yani hem yargı organı, yargı erkinin hem He. Türkiye'de ...etik mücadelenin... ...ahlak mücadelesinin... ...hem de e, sivil toplumun... Yani ...bir çeşit anomi yaşadığımız... ...düşüncesindeyim ben... Em, ...Emil Dürkaym'dan e, biraz... E, ...apartarak yani bütün normların... üst olduğu... ...işte intiharın, cinayetlerin... ...falan da arttığı bir durumda... ...ama çok önemli bir... ...başka nokta daha var... E, ...senin... ...şimdi birazdan o mücadeleye de girelim... ...hiç bu işten vazgeçmeyen... Yılmadan tabir caizse <gülüyor> sonuna kadar sürdüren kararlı insanların mücadelesi de görülüyor. Bunların birinin başında da gelenlerden birisin yani bunu <gülüyor> istifat için söylemiyorum. Hadi, yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne devam eden hiçbir yani içinde bulunduğun kurullarda atılman, istifa etmen bilmem ne falan hiçbir şey değiştirmiyor. Mücadelede ...bu da şimdi mesela bugün daha... ...bir haber vardı... ...okuma fırsatı da bulamadık... ...yani Taksim Dayanışması... ...esas hakkındaki mütalağının verilmesinin ardından... ...ilk duruşması 18 Şubat'ta görülecek olan... ...gezi davası sürecine ilişkin... ...bir basın açıklaması yapıyor ve... ...geziyi savunduk, savunacağız... ...diye bitiriyorlar ve... ...bu yani sonuna kadar savunmak borcumuzdur diyor. Bu davada adı bile geçmeyen canlarımıza diye. Yani böyle bir mücadelede var ve Türkiye'nin ilginç yanlarından biri de bu bence. Bütün o karamsar tabloya rağmen. Bilmiyorum katılır mısın bana? Ee, tabii tabii tabii. O da gene yani, o, o çok açık olarak söylüyorum. O yargının şey edilmemesi. Yüceltilmemiş olması. Bak o konuda çok bence ufak bir ana ama ilginç bir anı. Çok yıl evvel ben bir e, yıllar evvel Amerika'da bir yaz geçirdiğim yanında bir şey yargıç sonra da ve yüksek mahkemesine gitti. Falan. Onunla beraber bir kongreye gidiyoruz. Falan böyle. Gittik konuşuyor O kongrede bulunanlar da yok yanlıları falan da vardı. Hatta bir rektör vardı orada. Konuşurken derken şey dedi benim beraber oraya götürdüğüm bu yargıca. O, da o zaman Pennsylvania Yüksek Mahkemesi'nde ee, dedi ki, işte dedi e, Amerika dedi şey dedi, e, böyle herkes dedi, solgusuz, sualsiz şu olur, bu olur. Şimdi belki oluyor ama o zamanlar daha önemliydi. Bu yaşlı başlı adamı çok edip bu sayın rektöre sen Amerika'da yargı için demek biliyor musun diye cevap verdi. Ve derken e, rahmetli bizim Kazım Töker Hoca. Ben çok sayardım, severdim o da. Hemen biz uzaklaştırdı orada. Ya ben büyürken de daha önemliydi şeyler. Mahallede birkaç insan vardı. Onlar geldiği zaman bir sokakta top oynamayı bırakırdık. Yani artık gideceğiz biz. Onlardan bir tanesi Hakim amcaydı. Hmm. Tamam Yani daha önemli veriliyor bu işe. Gayet açık şey. Çok iyi değildi. Ama kesinlikle bizim 6 yaşında sokakta top oynayanlar arasında Hakim amcanın eve dönüp kafasını dinlemesi Önemliydi annemiz babamız öyle söylerdi bize. Evet. Ama olmuyor. Yani olmuyor. O beni o beni çok rahatsız ediyor. Çok, çok, hala çok rahatsız ediyor. Çok çok çok çok rahatsız ediyor. Ama yani mücadele de devam ediyor. E, etmeye çalışıyor ama Yani işte yani genç, şey Benjamin Spock'un doktor <gülüyor> Benjamin Spock'un ki başlıca kahramanlarından biri tabii görünmez kahramanlarından biri benim için de yani çocuklarımı <gülüyor> ona göre yetiştirdim ve berbat etmiş olabilirim <gülüyor> ama <gülüyor> ama yok, yok. onun eşiyle ilgili evet. e, de çok ilginç bir bölüm var yani senin onun buluma... ben kalktım gittim eşi Mary Morgan. Tamam. şimdi <gülüyor> Megyn Bogin e, ikinci eşi hep <gülüyor> iyi evlenmiş falan. Ee, ona işte durumu anlatıyorum. Bir defa kısa zamanda öğrendim ki hakikaten yani bana yardım etmek istiyor bu hanım. Amerika'da aşırma. Halk o da ayıp değil Amerika'da bilmiyorum. Osmanlı'da çok ayıptı. Ee, ama baktım ki ya bazı aşıkmalardan da özgün kitabın sahibi olanlar veya Dostbahk şey, gibi, tamam veya eşi gibi Because amem dolu olarak esaslı çok şey yapıyorlar. Beğeniliyor. Beğeniliyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi kitabınızda şey diyor doğru amacı zaten. Hani arkadaşım zaten falan diyor. Hadi yani uzun görüşmüyoruz ama. yani bir şey hayır şey kendinden aşık olan tarafından da biraz hoş ka. Ya yani beni taklit ediyorlar etrafta diye. <gülüyor> evet. Şimdi aşıkılmada orada bir de nüans var. Ee, onu da altını çizeyim. Tabii hırsızlık yani karşılığı gibi. Hatta çok şey oldu öyle bir davayı e, açanlar evet. bunu kullandı. Tabii aşırıma da ben mesela sizin saati aldığım zaman sizde saat kalmaz, sizin saat bende oldu. Şimdi aşırmada bu yok. Sizde saat duruyor. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Ama o sizden büyük bir taklitçilik aşırma. Evet. Yani akıl almaz bir taklitçilik. Çakması o da, gibi. <gülüyor> ha, işte, ha, tamam. O da bizim toplumumuz, bizim toplumun intihar o bakımdan çok önemli. Özgün fikir üretemeyen toplumlar ve üniversiteleri özgün fikir üretmeye soyunmamış toplumlar. Ki maalesef bizim toplum böyle. O zaman onun <gülüyor> intihal çok rahat bir şey. Evet. O Ve geçiyor etrafta. Ya benim zamanımda hocalarım, bunu koymadım galiba kitaba. Mesela başlardı, ben 1963-69 arasında fakültesinde okudum. Bir şeyin hem Fransızcasını söylerdi, hem Arapçasını söylerdi, hem işte şey, Latincesini söylerdi. Biz böyle hayranlık işi. ya Adam neler biliyordu artık. Onu Latince söylemek veya İngilizce söylemek aygı bir bilimdi. Şimdi mesela aynı şey bizde dinde de bak. Yani evet. söylediğin zaman böyle. Halbuki sen mesela bir cenazedesin, bir, bir şey desin, ya çok yakın olmak istiyorsun. Eğer çok inanç şeyim varsa Tangına yakın olmak istiyorsun, değil mi? Yaradana yakın olmak istiyorsun. Derken bir ısı çıkıyor. Hiç anlamadığın laflar geliyor. Tamam seromoni var ama ne oldu? yani o içtenliğe ne şey yapalım, onun tartışmasını yapalım, öğrenelim, yücelelim tamam mı? O, o çok çok ciddi bir olay Evet. ama istemiyoruz Evet yani bu Muratan Mungan'dan yapılan alıntı da son derece can alıcı noktaya değiniliyor. Yani vicdanı, ahlakı, adaleti unuttuk. Ama utanmayı, utanç duymayı da unuttuk diye bir sözünü almıştım. Murat Han Mungan'da pazartesi günü çık radyodaydı. Öyle mi? Ha, ne? Ama da bir günaydın diyelim. Evet çok yani can alıcı olan şey bu. İşte Anomi diye de benim biraz da Dürkheim'den apartarak söylemeye çalıştığım durum yani hiçbir şey kalmıyor. Et, ee, etik değer norm. E, bak bir şeye dikkat. Şimdi bu, ben e, bungandan alıp utanmayı, utanç duymayı deyince e, bazı arkadaşlar gören, ya utanmakla utanç duymak arasında ne fark var dedi. Halbuki benim o de işte en hoşuma giden o. Ya ben utandım kafamı yaptım, çekildim, gittim. Hayır. O utanmak sana ayrıca cana bir de bir huzursuzluk evet. verdi seni düşünmeye yöneltti. Etti, evet. yani o çok çok güzel. O bakımda onu çok sevdim. O evet bence de evet. öyle. Yani benim biraz önce de kastettiğim oydu. Yani bir yandan bütün bu yıkıma evet. rağmen bütün kurumlarında, vicdani kurumlarında evet. ve resmi kurumlarında bir yandan da mücadele utanma duygusu duyan evet. bireysel ve evet. bir araya gelen insanların da evet. yaptığı bir mücadele var. Burada da çeşitli örnekleri var. Yani Mary Morgan'da Bayağı... Evet, işte yazdı buradaki değil. şeylere yazdı. Buradakiler e, bazı köşe yazarlarına yazdı. Onlar onu aldılar mektubuşa Ama hiç şey olmadı. Evet, onda. abi, Tabi tabi. Bu arada ilginç bir olay. Yani gene benim... İş ne kadar bazen kötülüğe de dönebiliyor. Çok açık olarak söyleyeyim. Orada bir şey var, bölüm var. Çocukların nasıl yatırıldığı. Evet. Şimdi... <gülüyor> O bölümü de ben keşke burasını da aşırsaydı diye koydum doğru amacı arkadaşlar. Bunu e, en büyük oğlum, o da hekim, o uyardı beni. E, bizim nesil hep şeydi, çocukları yüzüstü yatırırdık. <gülüyor> Derken çocuk ölümü diye berbat bir olaydı. Yenidoğan ölümü diye berbat bir olaydı. Sonra ortaya çıktı ki, hayır bu yüzük oyunu yatırma şey değil. E, yüzük, hatta insanlar ısırt düştü eskiden <gülüyor> yatırdığın gibi şey olduk. E, daha iyi. Onun için e, önümcülük azalıyor. Falan. Ve şeyin bakın kitabında bu değişiyor. 2009. Sonra dedi ki baba dedi benim oğlum Yusuf Amerika doktor dedi ki baba dedi bak bakayım bakın kitabında nasıl ya? Baktım son baskısını. Aynen ilk baskıda sesliyip duruyor. Bunu uyardık. Sayın Duvar Amacı bir de onun bir şey vardı. beraber bir yazarı vardı son baskıda. Dedik ki hayır. Bu değişsin. Hala Duvar kitap kitabı okuyanlar var. Valla cevap... Şey oldu, tabipler bildi uyardı vesaire resmi yazıyla. Hiç cevap bile vermediler. Yani bir <gülüyor> <gülüyor> bu kadar buldum duymazlık da var. Evet, çok evet. çok kötü bir olay. Ama kitabınızda da söylüyor. Doktor Spock aslında benden... E e eee etkileniyor o, o da, diye o da, bir da, yerinde de, de basının yüz karası. <gülüyor> o da o da. Ben de son olarak artık <gülüyor> bitirmek üzereyiz ama e, son olarak medyanın da e, içinde bulunduğumuz faciaayı bir bir iki, bir iki cümleyle söyleyeyim istersen Hasan. Yani e, özellikle doğramacıyla yapılan mülakatlar da var kitapta. Yer alıyor senin kitapta ve bu Kendisi bir fax gönderiyor mesela. Daha evet. önce ben Spok'tan daha önce yayınladım diye bir sahte kapak gönderiyor. Evet. Bu YÖK evet. evet. başkanı evet. olan bir büyük profesörden bahsediyoruz. Evet. Evet. Evet. Ve bunu da basın medya yiyor yani. Referanslarını da kaldırıyor. Evet. Maalesef medya yese iyi. Aldansa iyi. Eğer Aa. o anlamda kullanıyorsa evet. Hayır biliyor. da iyi biliyor. Bil Ama bu arada bunu söylemek, yani doğramacıya yakın durmak Yazıcıya yakın durmaktan çok iyidir, yeğliyor. İşte öyle olduğu zaman da maalesef bugün geliyoruz? Çok evet. yanlış bir şey. Yok. <gülüyor> Biz Hasan yazıcıya yakın duranlardanız. Sağ olun evet, Kenkre, sağ olun, sağ, <gülüyor> olun sağ olun. sağ olun, sağ olun. Hasan çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hasan bay. yazıcı, olun, var var. bir aşırma intihal (parantez içinde) aşırmanın Osmanlıcası. Doğramacı Yazıcı Davası ışığında Yargımız Aydınlarımız başlığıyla iletişim yayınlarından yeni yayınlanan epik nitelikte bence kitabını yazarıyla Hasan Yazıcı ile konuşma fırsatı bulduk. Çok teşekkür ederiz. Ha, teşekkür ederim. Açık Gazet